Merhaba Zafer Ağabey. Merhaba Başkan. Merhaba Cem. Merhaba Cem. <gülüyor> Hacivat Karagül sonuçmasına döndü. <gülüyor> Merhaba sevgili Legendaryum Türkiye izleyicilerimiz. <gülüyor> bir gondolinin düşüşü videosuyla beraber yine karşınızdayız. Sondan bir önceki bölümdeyiz. Serinin bitmesine çok az kaldı. Gondolini düşürdük. Artık gondolinden kaçış. Yolculuğun ilk aşamasını tamamladık. Örendili bulduk. Örendili bulduk, rahatladık önemli olan oydu. Cem 3 bölümdür 4 bölümdür çok gergindi öğrendiğinlerde öğrendiğinlerde diye. Bulduk rahatladık. Şimdi abi devam edelim. Devam. Nerede kalmıştık? İlk önce onu hatırlayalım. Şeye gitmeye karar vermişlerdi. İşte Kriston geçidine gitmeye karar vermişlerdi. O yüzden de o Kriston dağ geçitin olduğu dağların dibindeki tepelere gelmişlerdi. O tepelerden devam edip artık daha tırmanma zamanı gelmişti. Ve sabahın ilerleyen saatleri olduğu halde hala kurşuni bir hava var. Tam bir aydınlık yok. Ve kafile de oldukça yorulmuş bitkin bir halde. Kestane ağaçlarının falan çevresinde olan bir alan bir koyak gibi bir yerde herkes seriliyor kalıyor. Bir süre dinlenmeye karar veriyorlar. Hatta hayati bir tehlike olmasına rağmen kimleri yorgunluktan falan bitap düştükleri için uykuya dalıyorlar. Ama şey tuğur uyuyamıyor. Genel erzağı kontrol ediyor ve onları iyice küçük parçalar halinde ayırıp halka yani yanındaki kalabalığa dağıtma planlarını falan ayarlamaya çalışıyor ve kısıtlı gıdalarla ne kadar dayanabiliyorlar bilecekleri falan endişesine sahip. En sonunda işte aç işte diğerlerine böyle parça parça küçük etler meyveler falan veriliyor. Onlarla karınlarını doyuruyorlar. Daha sonra uyandırılıp uyanlara da o parçalardan veriliyor ama erzak da çok sıkıntılı. Çok az miktarda. Bu arada abi bir önceki bölümde şimdi aklıma geldi hmm. ağız alışkanlığı devamlı şey diyoruz ya işte yaşlılar, çocuklar, Aha. kadınlar. Abi nasıl yaşlılar dersin? Evler yaşlanıyor mu? Yaşlanmıyor evet. O, o <gülüyor> konuda haklısınız. O ağız alışkanlığı ezber Yaşlılar deniliyor. Daha çok yaralılar ya da bir şekilde hastalanmışlar. Belki korkudan bitap düşmüş herfler. Ya denilir. da ruhen yaşlılar. İşte hani o açıdan hani böyle artık o dehşetten korkudan falan herfler biliyorsun böyle bir karanlıkla falan karşılaşınca güçleri azalıyor, zayıflıyorlar. Hı hı. Hani onlar yaşlı herf denemez ama rahatsız herf denilebilir. Hı. Ama arkadaşlar doğru diyor herflerin tabii yaşlılık kavramı yok. Aslında var da yaşlarını göstermiyorlar. Göstermiyorlar yani <gülüyor> hep işte demek ki 30'lu yaşlarda Gözüküyorlar hani evet. en yaşlısı bile 30'lu yaşlarda gözüküyor yani. Evet abi çok yazan olmuş. Doğru da, yazmışlar <gülüyor> şey diye itiraz edemeyeceğim yani evet. doğru yazmışlar herflerin yaşlılığı olmaz. Hı -hı. Erendil de susuzluğunu bastırmaya gayret ediyor. Demek ki çevrede yeterince temiz su falan da yok. Hatta oradan geçen bir ufacık bir dere var. Niye oradan su içmediğini belirtmemiş Tolkien. Belki de oradaki sulara güvenilmediği içindir. Onun başında oyalanıyor falan sonra annesinin yanına gidiyor. İdril anne diyor keşke çeşmeden da burada olsaydı. O diyor bana müzikler çalardı. Hani onlar sanatkar oldukları için, müzisyen oldukları için. Ne güzel onları dinlerdik Ektelion'la beraber. Hatta diyor belki de bana diyor diyor kaval yapardı beraber çalardı falan. Acaba Ecthelion nerede? Ne zaman karşılaşırız falan diyor. İdril gayet sakin bir şekilde gerçekleri anlatıyor ona. Kendi duyduğu işte Tuor'dan duyduğu Ecthelion'un nasıl öldüğünü, Godmong'la savaşını falan anlatıyor ve diyor Ecthelion artık aramızda olmayacak çünkü onu kaybettik falan diyor. Bunu deyince de öğrendik diyor ki artık diyor gondoline ve kente dönmek için hiçbir sebebim kalmadı. Salgant da gitti, Ecthelion da gitti. Artık gondoline dönmek, o sokaklarda oynamak bile istemiyorum diyor. Tuor şey diyor bu sefer de biraz sert anne babalarmış bunlar demek ki. Zaten diyor oraya gidebileceği sokaklar falan kalmadı artık. Çünkü gondolin diye bir yer yok. Sonrasında güneş tepelerin ardında batıp gözden kaybolmasına yakın tur kafileyi topluyor. Diyor ki daha fazla oyalanamayız. Dinlenebileceğimiz kadar dinlendik. Vakti olabildiğince verimli geçirdik. Bundan sonra diyor zaten dağ tepe tırmanacağız. Krizthor'un geçitine kadar. Yola düşmemiz gerekiyor. Bir an önce toparlanın ve yürümeye geçelim. Bunlar dağlara doğru yürümeye başlayınca çevredeki o orman örtüsü falan da gitgide azalıyor. Çimenlikler falan kalıyor. Hani gene ağaçlar falan var. Tamamen bir bozkır görüntüsü yok ama eski o büyük ormanlar, korular falan hikayelerini geride bırakmış oluyorlar. Sonra güneş batarken böyle bir iç bükey bir yola geliyorlar. Böyle derinleşiyor ve tırmanmaya devam ediyor. O aşağı doğru indikçe artık gondolini göremiyorlar. Hani hmm. gondolin yukarıda kalmış oluyor. Yalnız oradan böyle son kez gondoline doğru falan bakarken oradaki bütün ovanın, ağaç Savaşların bilmem neyin oralara savaş gelmediği için eski huzurlu ve mutlu günlerdeki gibi göründüğünü düşünüyorlar. Ve havada iyice loşlaştığı için gondolin hani son bir kez görelim falan diye gondolin tarafına baktıklarında bir tane böyle alev dili yükseliyor ve sönüyor. Buradan Tuor şeyi anlıyor artık bu taraftaki son kule olan hatta o kule ilk zamanda gondolin yapıldığı ilk zamanda yapılmış o dedi Ve o kulenin gölgesi Tuor'la İdrin evinin üstüne düşermiş akşam vakti artık Anladım. o de yıkıldı. Gondolin'de sağlam bina kalmadı diyor. Hemen ardından da güneş batıyor ve zaten oradaki hiç kimse bir daha Gondolin'i görmüyor. Gondolin diye bir yer yok. Kartallar'ın yarı ya da Kriston isimli dağ geçti son derece tehlikeli bir coğrafya bir kere. Yani bir kere çok yüksekti 10 kilometre ileride diyordu düşün. Ve çok yüksekte olduğu için de hem yolları çok az kullanılmış çok iyi düzeltilmemiş yolları tehlikeli yollar. Aynı zamanda da inanılmaz derecede de soğuk bir bölge. Orada yaz ya da ilkbahar falan ısı artmıyor. Sürekli karbuz olaylar falan da var. Bir de oraya tırmanırken hep bir tarafları uçurum. O bakımdan çok dikkatli olmaları gerekiyor. Her an uçurumdan düşebilirler ya da kayaların üstlerine düşmesiyle ölebilirler. O tedirginliklerle de ilerlemeye başlıyorlar. Zaten ya bu kadar tehlike altında olmasalar, mecbur kaçmak zorunda falan olmasalar hiçbir diyor Noldolin anlatıcı böyle bir riski göz alıp bu mevsimde bu hava şartlarında meşalesiz ışık falan bu taraflara çıkmaya cesaret edemezdik. Mecburiyetten bu yola koyuldular. Sıralama da var tabi. Bunlar az sayıda değiller. Gondolin'den kurtulanlar, siviller ve askerler olarak. Gondolin devasa bir kent. Çok azı hayatta ama gene de fena bir kalabalıkları yok anladığımız kadarıyla. Çünkü en önde Galdor var. En başta ve yanında mızraklı askerler var. Yanlarında da Legolas da var. Ağaç hmm. lideri. Çünkü o çok keskin gözlere sahip olduğu için önünü görebiliyor. Herkes o öndeki grubu arkadan takip ediyor ki uçurma falan düşmeyelim yanlış bir yere gitmeyelim diye. İdril Örendil ikinci sıradalar o ikinci sıradaki grupta hani yaralanmışlar ama yaraları hafif kafilenin hızına ayak uydurup yürüyebiliyorlar. Ufak tefek yaraları var ya da ufak tefek rahatsızlıkları var o grubun içinde İdril ve Örendil de var. Tuor ise daha ciddi yaralanmış Hani neredeyse biraz yardımla yürüyebilen omuz verilerek yürüyebilen falan bir kafilenin yanında ve kanat askerleri de onunla beraber belli bir kısmı. Orta sırada 3. sırada yürüyor ve Thor'un yanında da yaralı ama tek başına hareket edebilen Egalmont da var. Oradan Egolmant'la beraber kaçmışlar demek ki saray bahçesinden, çeşme meydanından. Beraber yürüyorlar Egolmant'la beraber. Dördüncü şeye geldiklerinde bebekler, genç kızlar ya da desteksiz, yardımsız ya da bir araçsız yani sedyesiz falan yürüyemeyecek tipler dördüncü sırada. Beşinci sıradaysa arkayı çok iyi kollamak için hani çünkü bir takip bekliyorlar. Belki Melkor'un kuvvetleri falan gelecek. Glorfindel önderliğinde kalabalık bir savaşçı topluluğu en arkada. Bu şekilde dağa tırmanmaya devam ediyorlar. Bu dağa tırmanmaya daha demin de bahsettiğimiz gibi hava şartları çok kötü çok soğuk ve yer yer buz ilerledikçe tamamen buzla kaplı olacak. Hatta birazcık daha kriston geçitine yaklaştıklarında bir kar fırtınası başlıyor. Göz gözü görmez oluyor. Yani kar fırtınasının içinde kalıyorlar. Ve yaz başlangıcı olduğunu söylemiştik. Burada yazın ya da ilkbaharın hava ısınmıyor. O yükseklikteler. Bu neyi hatırlatıyor? Torgan böyle zor geçişlerde falan ilk başta Helkarekse'yi kullanıyordu. Helkarekse de buzdu. Çok fenaydı yani. Ne olduğunun belli bir kısmının Feanor'un Valinor'da bıraktığı kısmının geçtiği bölge. Orada da birçok kayıp vermiştiler zaten Noldor Elfleri geçerken. Üçüncü çağa geldiğimizde de bizim Yüzük Kardeşliği üyelerinin Karadras geçtiği gibi. O da zirveden bir geçiş ve o da her taraf kar buz ve kar yağışı çok zor fiziki şartlar oluştuğu bir yer. Bu Kriston da aynı bağlamda. Yalnız artık o çok yüksek sarp kayaların olduğu bir yanı iyice uçurumlaşan falan yerlere falan geldikleri yerler Kartallar'ın da yaşadığı yerler. Bu kartalların Thornhort ırkının efendisi diye geçiyor. Kartalların kralı Torondor. Yani bu Manwe'nin kartallarına bizim bildiğimiz konuşabilen kartallar ırkına Thornhort ırkı deniliyor ve kendileri Noldo tarafından bunlara Sorantur ırkı deniliyor. Kartalların kralı Torondor'un da yerleşkesi burası. Takip ettikleri yolun diğer tarafındaysa böyle sivri kayalardan falan oluşmuş bir başka geçit daha var. Yalnız oranın tehlikesi şu. Oradan diyor kayıp düşersen ta Torsin aşağıdaki Nere kadar kayar düşersin, hayatta kalsan bile orayı tekrar çıkabilme ihtimali yok. yok. O yüzden kullanılabilir bir yol değil ve o taraflar zaten sadece kartalların konduğu, saklandığı ya da beslendiği yerler olarak geçiyor. Çok sivri çıkıntılar, keskin kayaların falan bulunduğu bir yer. Çok aşağısı da Torsir nehrinin geçtiği bir yer zaten. Galdor ile adamları Torsir'in dipsiz derinliklerine döküldüğü mevkiye geliyorlar. Öndeki grup yani en öndeki grup. Kafilenin geri kalanı da Tuğr'un bütün gayretlerine, bütün çabalarına rağmen çok hani diğer öndekiler kadar hızlı ilerleyemiyorlar. Çok dikkatli ilerliyorlar. Bir de çoğu zaten yaralı falan hani böyle sağlıklı elf sayısı da az. O yüzden de çok yavaş yavaş ilerliyorlar. Bu kafile aralıklı olarak iki kilometre boyunda tutuyor. Yani en son en arkadaki Glorfindel grubuyla baştaki Galdor grubunun arasında iki kilometre kadar bir fark var. Şeyler kasıtlı olarak yavaş geliyorlar zaten kafiliyi korumak için. Glorfindel ve tayfası. Ve bir anda gecenin karanlığında böyle Galdor olduğu tarafta korkunç bir çığlık ve gürültü duyuyor Tuor ve geride kalanlar. Acayip bir patırtı gürültü falan duyuyorlar. Karanlığın içinde böyle bir kayaların yuvarlanması sesleri ve garip vahşi çığlıklar. Burada da Galdor'un öncü müfrezesinden hiç kimsenin hatta yani inanılmaz gözlere sahip Legolas'ın bile gözden kaçırdığı bir ork kuvveti bunlara saldırıyor. Yalnız gürültü iki taraftan gelmeye başlıyor. Tuor anlıyor ki arka taraftan da Glorfindel tarafında bir saldırı var. Hem baştaki Galdor'a hem şeye saldırıyor. Glorfindel grubuna saldırıyor orklar. İlk anda böyle Melkon'un o kesimlerde devreye çıkarmış küçük bir grubu olduğunu, yanındaki askerlerle falan tuor bunları ezip geçebileceğini falan düşünüyor. Tesadüfi diyor, denk geldik demek ki o buralara bırakılmış ork kuvvetleriyle falan hallederiz falan diye düşünüyor ama gene de hızlı bir şekilde kendi grubunu terk edip Galadorla beraber savaşmaya gidiyor. Bu orkları püskürtebiliyorlar, öldürebiliyorlar kendilerine saldıran orkları tuor, Galdor ve yanındaki askerler. Yalnız büyük bu şeyden veriyorlar. Yukarıdan atılan kayalardan. Tepelerine kayalar düşmeye başlıyor. Orada hem sivil hem askeri kayıplar veriyorlar. Ve Thor iyice endişeye sevk ediyor. Bu durum demek ki planlı olarak bizi burada bekliyorlardı diyor. O sırada tabii Magdalene aklına geliyor. Diyor ki Magdalene muhtemelen bütün kaçış yollarımızı falan söylediği için. Ulan Magdalene ya bütün gondolnya sonunu getirdi resmen tek başına <gülüyor> ya. Buraları demek ki diyor, askeri birlikler falan bırakılmış. Bizi buradan geçen olursa onları bekliyorlarmış falan. Gene de orkları belli bir kısmını falan kaçırınca arkada kırlangıç hanesine mensup savaşçılar ve Gromfield'lerin adamları da ortlarla baş ederken bir bakıyorlar aralarında bir tane balrok var. <gülüyor> Son arka <gülüyor> gruba saldıran da bir balrok. O zaman şey yapıyorlar. Anlıyorlar ki biz bir tuzağın içine çekildik. Yani buraya gelmek burada bekleyenlerin içine düşmek demek ki. Melko vadi'yi çevreyen tepelerin hepsine zaten gözcüler yerleştirmiş. Yani bütün o kenti çevresindeki dağlara. Ama şehirdeki büyük savunma çok fazla kayıp verdirdiği için Melko kuvvetleri de kuvvetlerin Allah'tan büyük bir kısmı şehre yardıma gitmiş. Sadece çok az sayıda şey kalmış burada. Melkor'un askeri kuvvetleri. O da büyük avantaj. Normalde bıraktığı kadar birlikler olsa hiç şansları yok bunların kurtulmak için. Ve bunların arasında da bir tane Balro bırakmayı akıl etmiş Melkor. O yüzden o balrok tehlikesi korkunç. Bir de o yukarıdakilerin hikayesi çok korkunç. Çünkü üst tarafı göremiyorlar. Hani oklayarak falan da yukarıdan kaya atanları durduramıyorlar. Ama gene de savaşmalarına devam ediyorlar tabii. Bu baskın ilk anda büyük bir... Bir şaşkınlığa sebep olsa da Galdor'da, Glorfindel'de, Tuor'da genel olarak ortamı denetleyip belli bir kontrol altına alıyorlar. Düzgün bir askeri savunma sistemi oluşturuyorlar sivil halkla onların arasında. Ama kayalar düşmesi durdurulamıyor. Bir şekilde o kayaların düşüşü engellenemiyor. Ve o sırada da o bölgede işte yuvaları var demiştik ya Kartalların. Kartalların efendisi Torondor harekete geçiyor. Çünkü Melkor ile Kartallar arasında da kadim bir düşmanlık var ve Kartallar da özellikle Melkor'a ve Mel Melko kuvvetlerine karşı büyük bir düşmanlık besliyorlar. Bunun sebebi de şu Melko bir gün orta dünyayı ele geçirdiğimde diyor Valinor'da savaşacaksam gökyüzüne de hakim olmalıyım. Manve ile gökyüzünde savaşacağım. O bakımdan uçmayı öğrenmeliyim. Kartalları yakalayabildiğine korkunç işkencelerle nasıl uçulacağını falan öğrenmeye çalışıyor. Büyülü bir kelimesi var mı? Uçmanın bir şeyi var mı? Yolu var mı? Ya da kartallaşmanın dönüşmenin bir yolu var mı diye. Kartallara ne kadar korkunç işkenceler yapsa da hiçbir kartal bu konuda Melko'ya yardımcı olmuyor. Bakıyor ki yani yıllarca süren işkencelere rağmen kartallar yardımcı olmuyor. Bu sefer Hazelfan gibi kanatlar yapayım diyor. Yakaladığı kartalların kanatlarını kesip kendisine birçok kartal kanadından birleşmiş ikili kanatlar yapmayı falan planlıyor. Ama onu da beceremiyor. Yani kanatla uçma işi de şey olmuyor. Ama kartallar çok gıcık tabii. Kendi soylarına bir hakaret sayıyorlar. Kendi tabii. arkadaşlarını kaybediyorlar falan diye. Toronto şey diyor demek diyor bu iğrenç orklar gondolinden kaçan son elflere falan saldırıyorlar ve diyor bizim kadim düşmanımız Melko'nun çocukları bunlar. Ta buralara bizim yerleştiğimiz alanlara bile gelmeye cüret ettiler. O zaman diyor bunları cezalandırmamız gerekiyor. Buna diyor seyirci mi kalacağız? Efler bizden yardım isterken, bizim topraklarımız tecavüz edilip kirletilmişken. Harekete geçelim diyor. Toronto halkının yüce kartalları. Hasımlarımıza çelikten gagalarımızın ve kılıç keskinliğindeki pençelerimizin gazabını tattılar. Yürü be. Ah, yürü be. İşte bu. bu kartallar olaya bir giriyor. Zaten orklar iyi kötü askerlerce hallediliyor ama onlar taş atanları yok ediyorlar tepeden taş yuvalayanları falan böylece grup belli bir sayıda kayıp verse bile tamamen yok olmaktan kurtuluyor Kartallar sayesinde ve şey diye tarif ediyor burada bunun üzerine yalçın kayalıklarından aşağı esen kuvvetli bir rüzgarın uğultusunu andırır bir ses yamaçları inletti. Hey diye de alıyorlar demek. <gülüyor> mi Migirmişler gibi dalıyorlardı de demek. Bu müdahale gondolinli elflerin. Kartalların bu desteği, bu yardımı o kadar çok hoşlarına gidiyor. O kadar çok minnetliyorlar ki kartallara. Bundan sonra buradan hayatta kalıp kurtulup limanlara ulaşabilecekler ve orada hayatlarını devam edebilecek olan gondolin soyu armalarına kartalı ekliyorlar. Kartallara saygı olsun diye. Vay be. Bir tane istisna var. O kartalları eklemeyen Örendil. Örendil <gülüyor> hala babasının kuğu kanatlarını sembol olarak kuruyorlar. Ama onun haricinde Noldor'un simgelerinden biri de kartal oluyor. Bu kartallara duydukları minnet için. Thoron Hoth'un hucumu orkları çok korkutuyor. Telaşa sürüklüyor falan tabii. Ve yeniden ilerleyebilmeye başlıyor kafile. Yavaş yavaş da olsa yoluna devam etmeye başlıyor. Yalnız en arkadaki kıyasıya vuruşma sesleri kesilmiyor bir türlü. Glorfinden hala bir saldırı altında falan. Konvoyun yarısı yolun en tehlikeli safhasını geçmiş durumda. Ama son kısmı hala o geçtin tehlikeli ...kısmına geçebilmiş değil. Çünkü saldırı devam ediyor arka tarafta. Orada en vahşi, en kötü balroklardan birisinin olduğu söyleniyor. Hatta kırlangıç hanedanı ve Glorfindel'in olduğu kalabalık kamçısıyla, kılıcıyla yararak yaralı halkın yani dördüncü sıradaki yaralı sivil halkın ortasına kadar devam ediyor. Kamçısını birkaç kere savuruyor. Demek ki yani 5-10 kişiyi de orada öldürüyor balrok falan. Yalnız Balron da ummadığı, pek kimsenin de ummadığı bir şekilde altın zırhının içinde Glorfindel adım adım Balrog'u takip ediyor. Hiç geri çekilme. İşte. Evet. Ve ay ışığı altında altın zırhı anormal bir şekilde parlıyor ve onu izleyenler de hem coşkudan hem korkudan donmuş gibiler. Çünkü Glorfindel yani sanki bir kedinin fareyi kovaladığı gibi Balrog'u kovalıyormuş gibi bir iyisi yaratıyor. Hiçbir sakınma bir kendini kollama ya da çok hani ölüme gidiyorum düşüncesine falan uzakta kesinlikle kazanacağı bir zafere gidiyormuş gibi davranıyor. Balrog'la bayağı savaşıyorlar. Glorfindel'le ikisi. Hatta o kadar şey yapıyor Diyorlar ki böyle birbirlerine hamleler falan yapıyorlar. Glorfindir'in altın zırhı artık demek ki büyülü bir kuvveti de var. Ne kırbaç darbelerinden ne de kılıç darbelerinden etkileniyor. Sağlam kalıyor. Canavarın da demirden bir miğferi var Balroon ama Glorfindir'in kılıcı o miğfere zarar veriyor. Ve bir ara arka arkaya kılıç hamleleri yapmaya başlıyor yani. Glorfindir. Ve sonunda kırbaç tutan elinin bileğini yaralıyor. Kırbacını düşürtüyor Balroon. Vay be geçmiş olsun. Ve Balrog böyle dehşet bir acıyla daha yukarılara doğru geçti. Yukarılara doğru hızla çekiliyor. Glorfindel hiç geri adım atmıyor. Balrog'un peşinden devam ediyor gene. Onu ha. takip ediyor. Elinde kılıcıyla falan. Ve Balrog'un cüssesi Glorfindel'in iki katı kadar. Ona rağmen gidiyor Balroa sarılıyor ve kılıcını denk getirebildiği yerlerine vurmaya çalışıyor. O kadar. O kadar korkusuzca savaşıyor. Hoşuna Glorfindelci değiliz. O kılıcıyla omzunu falan yaralayınca eli de yaralı Balrog Glorfindel'i ezmek için üstüne kapanıyor bu sefer. Ama Glorfindel ayaklarını geriye dayıp balonun ağırlığını taşıyor ve ayakta kalmayı beceriyor. Vay arkadaş. Bu sırada da şey yapıyor kılıcı artık hani arkasında kalıyor uzun da bir kılıç tabi kama gibi değil hani çok zarar verebileceği bir yere saplayamayacağını anlıyor. Kılıç bu sefer kullanışsız bir silah haline gelmiş oluyor. Hmm. Kılıcını bırakıyor zar zor da olsa bir yandan Balroa sarılıp birbirlerini iterlerken kemerindeki daha kısa hançerini çıkartıyor. Ve ikisi ayaktayken Glorfindel'in kafası Balroa'nın göbeğine karnına denk geliyor. Yani tam iki katı kadar uzun. Baldrock, Glorfindel'den. Ve elindeki kamayı tutuyor. Kafasının tam yanına kadar kaldırıp karnına saplıyor Balro. Bu ani darbenin yarattığı acıyla bir çığlık veriyor ve geriye doğru tökezliyor. Bu geriye doğru tökezlediğini hamle yapmak üzere Glorfindel de üstüne gidiyor. Yalnız o geçit çok dar olduğu için iyice kenara gelmiş Balrog da fark etmiyor. Boşa basıyor ve aşağı doğru yamuluyor. Glorfindel de atlıyor itmek için hani aşağı doğru düşsün diye. Balrog aşağı doğru düşüyor ama son anda Glorfindel'in o efsanevi altın sarısı saçlarından tut. Top Glorfinderle beraber aşağı düşüyorlar. Yakışıyor mu ya? Ziyafetler olsun. Zafer abi. Acıyı yavaş yavaş anlatacaksın. Katlanamıyorsun. 2000 hasta yatıyor. <gülüyor> gitti ya. Gitti bukleleriyle. Evet. Bir şey diyeceğim. Bu Balron var ya. Kırbacından başka hiçbir numarası yok. Ben çözdüm. Kız o, o zamankiler çok büyük savaşçı. Birinci çağda çok büyük. Abi ancak kırbaç vuruyorlar. Kırbacı gitti gördük işte. Öyle deme ya. Bayağı uğraştırdıyım Glorfindel'i. Kaçtan mı hemen kırbacı gidince? Üçüncü çağda. erflerde de insanlar da zayıflamış. Nerede o eski kahramanlar yani? Birinci çap. Ama bir de Glorfindel'le savaş hocam. Hani ya da öbürü Ecthelion'la savaşıyor. Yani bunlar zaten hani elfler arasında da efsanevi bir güce tekniğe sahip yaratıklar. yani. Normal bir sıradan herf değiller yani. Bircem, bir Ecthelion, bir Glorfindel. İşte bu. Bir de Bilbo var. O <gülüyor> <gülüyor> <İşte> Ecthelion <Bilbo. gülüyor> Bu bölümü de yine bir kayıpla bitirdik. Öyle öyle devam ediyorlar. Azal azala. Azala azala gidiyorlar. Buradan sonra geri getiriyor değil mi abi şey klorofindeli? İkinci çağda geri getiriyor. İkinci çağda değil mi? Cem gibi bilmeyenler için Glorfind ile anlattığı video var Zafer abinin. Oo, onu izlemelerini. Işte. Tamam işte. Onu izlemelerini öneriyoruz. Öğrensinler onlar da. Soru sormayalım. Öğrenelim. <gülüyor> Zafer abi hep bunları anlattı. Hemen bölümü bitirmeden önce hatırlatmamızı yapalım. Kara Kara'ya şahane bir video geldi. Zafer abi Tolkien'a ait olan, Tolkien'ın edebi literatüre kazandığı bir terimden bahsediyor. Ö e Bir spoiler verelim. Minicik. Neydi abi? Katastrofinin tam tersi. İyi felaket diye tercüme ediliyor aslında. Yani ...bir karanlık durumun olabilecek en kötü seçeneği gerçekleştiği anda bir olayla o seçeneği iyi bir şey neden olması. Bunu edebi literatüre kazandırmış ama birçok sosyal bilimler yola çıkarak çeşitli örnekler vermişler, çalışmalar yapmışlar. Günümüz toplumlarında da sık sık örneğini gördüğümüz gibi çok güzel bir video oldu gerçekten. Onu da izlemenizi tavsiye ederiz. Karakare'de şu an yayında linkini de zaten aşağıya bırakırım. Teşekkür ediyoruz Zafer abi. Rica ederim. Teşekkür ederiz Cem. Teşekkür ederiz sevgili izleyicilerimiz. Videomuzu beğenin lütfen. Yorumlarınızı bekliyoruz. Yeni bölümler Hadi görüşürüz görüşürüz. görüşürüz.